Sadık Müslüman, bir andahi olsun, Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmaz. Ve onun hakkını gözeterek farzlara ve sünnetlere devam eder. Dünyanın geçici olan zevklerinin sevgisini kalbine sokmaz, kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurur. İyice anlatın.